Bu bizim için fark etmez hiç kimse hey, hey. Dedim ki bak yok tüm ekipte Bırak sen kaçarken tabi ki para ilk. Kafan kafan kafan kafan yerde. Kasın oğlum seni param bende. Tüfekli aram genelde iyi palyaçolar kaçar ortam ben yine. Patlar patlar patlar ısını alamaz Lavuk sallar sallar bana Yanında sürtük bakar bakar bakar Gözünü alamaz şaşar şaşar şaşar bana Savrıl oradan oraya polis sürekli beni etapta aran Ortalık alan talan Çaktır olur seni paran falan Satış durmaz mağazda eran an Süre gelir çatışma kaçan kaçana Her türlü kapışmaya devam devam Adres belli koçum yol al yol al bana Yok fayda hadi domal domal Dolaşma çok fazla kopar kafan kesin senin esesini Tayfam tamam Dolu para çantam Alırsın kokusu gelin ordan Aksiyonun yordamı olmaz Senin her şeyin yalan Topla yaparda kalanları bir sürten çıktık yola Engel olamaz onlar salak Benimle yarışma aptalca oğlum İsterse gelsin babam Bizimle takışma aptalca oğlum isterse gelsin subay Hazırda silahlar kaç ey. Yiyorsa yüzüme bak ey. Hazırda silahlar kaç Arkandan vurmam lan. yüzüme bak ey. Kaçarsa onu bizim için fark etmez hiç kimse bırak sen kaçarken top iki parayı kap Nereye kaçıyo saçı yapmayın Allah aşkına bu maçı Saçı sarı salınır alıkarı siz savaşın anırtır hanımları Şaka sikmem sikmem seninkini sikmem bile oh. Yanına kemalli taburik denmeyi oh. Alamada bacıgaracı termesik oh. Sayık ama bir daha filmden Küçük Bütün hesaplar yapar küçük adamlar hey. Büyük yalanlar yapar bütün cevaplar hey. Boşaltın sen körü yüzüne Ne varsa yalansız namına koy En yük senaryo gerçek olunca sen de tabi kaçarsın namına koy Ey. Adamın dedikleri yok oku sorunun yazmak yokken kanıt Yalansız pilleri zor olsa da bunu yapmak çormaktan hızız Yaratır içinde bir yok olma durumu karman çorman yörenme Kafamın içinde bir doros bu çocuğu paylaşo var sanırım Kaçarsa vurunu bizim için fark etmez hiç kimse hey, hey. Dedim ki bak lavuk dünme ki fiyakalı şekli yerine. Bırak sen kaçarken topiki parayı kap <gülüyor>